Şimdi camide Kur'an-ı Kerim okuyoruz, hadis-i şerif okuyoruz, sonra hocam fotoğrafını çekiyoruz, başkalarıyla paylaşıyoruz dedi. Doğru evet mu anlattı? Doğrudur. Yani niye fotoğraf çekip de paylaşıyor ki? Yani Kur'an-ı Kerim'i paylaşınca ne olacak yani? Yani şimdi? belki ben şöyle anladım hocam. Mesela ben arkadaşın yerine kendimi koyuyorum. Camide tefsirden bir bölüm okurken mesela aa diyorum, şaşırıyorum. Bir başka arkadaşımın da... Bundan ders çıkartıp etkilenebilir diye Eğer Tefsir e, dedi ya hocam, Kur'an-ı Kerim tefsiri. Yani e, Kur'an-ı Kerim'in mealini, tefsirini, Kur'an-ı Kerim'den çıkartılan, öğretilen bir bilgiyi istediği gibi paylaşabilir. Daha da güzel olur. Bunda yani, bir sakıncası bu, yok. Yani bu bedel ödememe noktasında zaten orada halka açık bir şekilde duruyor kitap. Ne bedel ödeyecek? Bedel ödeme diye bir şey yok. Zaten o kitaplar okunsun diye yazılıyor. O bedel diye bir şey yok. Ben metnini düşündüm. Yani metnini, yani Kur'an-ı Kerim metnini veya Hadis-i Şerif'in metnini. Ama mealini, anlamını, e, o yorumunu, siz e, oradan çıkan hükmü, emir ve yasakları başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Efendim bu camideki kitap Ahmet'in, Mehmet'indi. Bundan alıp başka yere bir göndermem e, efendim bedelsi olmaz diye bir şey olmaz. Zaten hani benim de kitaplarım var. Biz millet okusun diye yani okuduğunu anlasın uygulasın başkalarına da anlasın başkalarıyla paylaşsın diye piyasaya sürülüyor. Bunun evet. şunda bir seferi yok.